Açık Dergi devam ediyor. ikinci yarım saatimizdeyiz. Burak Kabadayı bizlerle söylediğimiz gibi hoş geldin Burak. Hoş Merhaba, Merhaba Burak. Daha önce de konuğumuz olmuştun. Evet. Aslında biraz alışıksın da Açık radyo videolarına. <gülüyor> evet. Bir kere daha hoş geldin diyelim o zaman. Şey, en evet. son... Mikser'de ve Bomonti alttaki işlerin ve pasaj ve pasajdaki evet. işlerinden hemen sonra burada konuk etmiştik seninle beraber Mixer'de. Şimdi baştan başlamak. Evet. Ayın 30'unda duyuruldu. 15. İstanbul Bienalen'in son işi <gülüyor> <gülüyor> belki denilebilir. denilebilir. iki hafta gibi bir şey kaldı. Evet. Liverpool Bienali ve Proto Sinema'yı da unutmamak lazım. Üçü beraber gerçekleştirildiğimiz bir proje oldu. Evet. İstanbul Bienalinden Liverpool'a gidiyormuşuz. E, aradaki e, köprüde bir şekilde proto sinema evet. oldu ve proto sinema ile de senin e, bağın vesilesiyle e, baştan başlamak işi ortaya çıktı. Baştan başlamak nedir? Bir ses işi e, aynı zamanda baştan video kısmı da var. Evet, baştan başlamak evet. Çok bir iş ses video ve harita üzerinden geliyor. Çok yavaş geliyor. Çok yavaş geliyor. Çok yavaş geliyor. Çok Hı hı. kayıt yaptığımız kişilerden derlediğimiz bir çalışma oldu. Hı hı. Harita gittikçe kendi içinde büyüyen ve dağılan bir şey oldu. Orada şu anda 60 çocuk ve 88 bölgeye ulaştık. Ne anlatıyor çocuklar burada? <gülüyor> Bizim çocuklardan bir isteğimiz var. Yani projenin aslında çıkış noktasından bahsetmek gerekiyorsa Tabii. iyi bir komşu ve neredesin güzel dünya iyi bir komşuyu da şu bağlamda ele alıyoruz. İstanbul'da yakınlık uzaklık ilişkisinden birbirine hı hı. temas etmeyen ayrı bölgelerdeki çocuklara ulaşıyoruz ve o bölgede birbirine temas eden çocuklar mesela sallıyorum tarla başında 10 çocukla çalıştık ve bunlar hmm. o mahallede arkadaşlar, komşular bir hmm. şekilde birbirine temas ediyorlar. Ama tarla başından Maltepe'ye gittiğimde tarla başıyla Maltepe arasında bir temas yok ve o Maltepe'nin içinde de kendi komşuluk hali ve Temasa halindeki çocuklarla ilişkiyi kurup hı hı. her birinden en sevdiği şarkıları sorduk hı hı. ve içinden söylemek istediği kısmı söylemesini istedik. Evet. Ses enstelasyonları bunların hepsi. Evet. Ee, hangi ve mahalleler belki? Hangi mahalleler var? Tarlabaşı var, Yeldirmeni, Avcılar, Maltepe ve Dudullu. Bu ses dosyasının içinde görebileceğimiz, duyduğumuz mahalleler. Ama A haritası gittikçe devam eden bir proje haline dönüştü ve o daha büyüyor ve dağılıyor. Evet bu A haritasında, Çünkü zor olur belki anlatmak ama neyi görebiliyoruz, nasıl bağlantılar görülüyor? A haritasında Graph Commerce'ın networkünü kullandım ve her bir çocuğu yerleştirip kendi bölgesine uygun şekilde... Ama başka bölgelerle kurulan aynı cümleler var. Seçtikleri aynı şarkılar var ve bunların bir bir anlamı var benim için yani bilmiyorum. Hı hı. Uzaklık meselesi var, temas problemi var ve onların birbirinden haberdar olmadan aynı benzer şeyleri seçiyorlar. Hı hı. Ve onları eşlemek, birleştirmek adına oluşturduğumuz toplu bir görsel diyebilirim. Peki ilk nasıl geldi teklif sana? Proto sinemadan geldi ama ne şekilde Proto geldi yani? Proto sinema evet beni önerdi İstanbul ve Liverpool bir bu tarz bir iş için. Çünkü ben pasajda da 24 saat projesini yapmıştım. Orada da çocuklarla çalışmıştım. 80'e yakın. Hı hı. Burada da kolay çalışabileceğim bir alan olduğunu düşündüm galiba Marie. Hı hı. keyifli de bir süreç oldu. Ortada saat takmıştım galiba çocukların koluna yok ya da saatleri mi izliyordu ee, Evet her birine kol saati verip bir haftalı kullanabilecekleri cep telefon verdik ve onlardan isteğimiz şuydu yani bir çocuk ne zaman saate bakmak istiyorsa tamam. ona 15 saniye boyunca hı hı. videosunu çekmek, çekmesini istedik işte ne zaman saate baktıysa o zaman videosunu çekiyor ve bu Beş ay boyunca her hafta beş farklı çocukla gerçekleştirildi. Hı hı. Projenin sonunda elime 2.700 adet bir video ulaştı ve bunları kronolojik sıraya göre hı. yerleştirdik ve saat diline paralel akacak şekilde bir saat nesnesi yaratmış olduk. Evet. Ve şimdi ilk senin sorusuna dönersek belki nasıl geldi bu şey sana? Hı. Bütün bu... I, ...teklif demek lazım belki... Ee, ...nasıl bir çerçeveydi o yani? İşte iyi Bir Komşu ve Liverpool BNL'nin kavramsal konusu olan... ...Neredesin Güzel Dünya... ...kavramlarını Hı -hı. bana söylediler. İyi Bir Komşu'yu yakınlık, uzaklık ve İstanbul'daki kent haline... Hı -hı. ...yorarak bir çıkış noktası verdik. Hı -hı. Neredesin Güzel Dünya ise... <gülüyor> Burada ilk duyduğumda bana şeyi anımsattı, arabest bir tavır gibi. Oradan Hı -hı. da çocukların ve müzik ilgisini duydukları ilgiden yola çıktık. Oradan Hı -hı. çocuklara ulaştık. Çocuklar dediğimde 4-14 yaş arası Hı -hı. kişiler. Evet, birazdan seslerini duyacağız. Evet. Bu arada güzel bir dünya neredesin? Neredesin güzel dünya? Liverpool, e, evet. şey teması. Teması. Da belirtmek lazım. Biz defa ile iyi bir komşu. Ama güzel bir dünya neredesin ilk defa bu yayında söylüyoruz. İstanbul ve Liverpool BNL'nin arasındaki eğitim ve değişim programı kapsamında üretilen baştan başlamak bu akşamki yayınımızın konusu Burak Kabadayı. Tek başına yapmadın ama Burak. Ee, ses kayıtları, ee, montaj, grafik dedi Evet teşekkür etmem gereken kişiler var. Ses çalışmasını Ali Uygur Erol ile gerçekleştirdik. Beste Mixler ve Mastering kısmı ona ait. Hı -hı. Ona buradan teşekkür ediyorum. Tarlabaşı'nda pasaj çekim alanı bana sağladı. Yel devirmeninden tak, avcılardan devrim karaçay. Maltepe'nin de hayrı güzel, Dudullu da Emin Eldener'e teşekkür etmem gerekiyor. Çünkü her biri bana orada mekan sağlama ve çocuklarla kayıt yapma fırsatı yakaladı. Tamam da bunu konuşalım aslında zaten. Nasıl çalıştığın <gülüyor> evet. e, konusu çok ilginç. Ya, şey evet çocuklarla çalışmak bir şekilde zor ve tanımadığım mahalleye gidip o mahalleden çocuk bulmam gerekiyor. Bunlarla ilgili enteresan hikayeler de var tarla başında internet kafeye gittim ve çocuklar oradaydı ama tarla başında kendimi daha rahat hissediyorum çünkü oradaki çocuklar beni tanıyor. Oradaki internet kafeye evet. evet. Girip oradan bir çocuk çıkardım ve aslında bunun sonradan ne kadar başka bir yere çekebilen bir konu olduğunu düşündük. Sonraki bölgelerde daha ...sakin daha böyle bir ailelerle iletişim kurarak çocuklara ulaşmaya çalıştık. Bir de peki şey bu mahalleler arasında çocukların birbirlerine nasıl farklılıkları var? Mesela tarla başında çocukların daha çok sokakta olduğu vurguladığım şey. Evet tarla başındaki çocuklar çok daha rahat ve müziğe gördüğüm kadarıyla daha ilgiler. Hani bir şey soruyorum... Hangi ne söylemek istersin diye bana parçanın yarısında çok rahat bir şekilde orada söylüyor eğleniyor ritmini tutuyor falan Maltepe'de böyle değildi çocuklar daha çekingen ve müzikle kurdukları ilişki o kadar doğal değildi sanırım ve onlar hı hı. da ya her bir çocuğu da bir şeyler söylemesi için müziğe bağlamadık illa bir takım çocuklar bize soru sordu bir takım çocuk hikaye anlattı. Bisikletinden bahseden oldu. bunların hepsi de aslında kaydın bir parçası sadece müzik bu işte çıkış noktamızdı bir soru noktamız ama onlar hı hı. bu olayı nereye götürmek istedilerse ne anlatmak hı. istedilerse onu kaydettik. Biraz Hı. da serbest bıraktığınız e, tabii, bir alım oldu evet. yani. Evet, öyle bir kısıtlama yoktu aslında. Peki o başta söylediğin arabesk tavırla karşılaştın mı çocukların şarkılarında mesela? <gülüyor> ee, çoğu kez karşılaştık zaten müzik dinlediğimizde de onun tanısını hissedeceğiz diye tahmin ediyorum. Ya, arabesk neredesin güzel bir dünya söylemi bu coğrafyada böyle bir arabesk tavırı olarak bana hissettirdi. Bağlantıyı, müzikle olan bağlantısını oradan kurduk ve çocuklar da bir şekilde buna yakın söylemlerde bulundular. Yarısı buna yakın söylemlerde bulundular diyebilirim. Çocuklar da mı mutsuz? <gülüyor> ya bir çocuk şey diyor işte şarkıyı unuttum, çok yoruldum hayat gibi bir cümleyi söylüyor. Soruyoruz hı hı. neden bunu tercih ettim falan. İşte okuldan çıkıyorum, yorgun oluyorum, topu oluyorum, oynuyorum, eve gidiyorum yorgun oluyorum. Hep yorgun olduğum için bunu söylemeyi tercih ettiğim gibi bir bağlantıda kurabiliyor. Evet. Aslında onların bakış açısı komple arabesk tavır üzerinden değil. Aslında hmm. çocukların yaptığı seçimler daha çok aile ve çevre mahalle etkisine dayanıyor dur hmm. muhakkak yani. Projenin bir teması da o. Yani çocuktan bir tercih yapmasını istiyoruz. Bir şarkı seçiyorlar ve şarkının içerisinden en sevdiği kısmı söylemesini istiyoruz. Bu yaptığı hmm. tercih söylemek istediği şarkı ...aslında ailesinde, mahallesinde, kültüründe dinlenen bir parça gibi olabiliyor. Ben böyle yorumluyorum. Ama parçanın içinden söylediği kısım daha çok kendisine ait, daha çok kendi alanından çıkardığı bir cümle olarak evet. kayda geçiyor diye düşünüyorum. Bir yandan da mesela 4-14 yaşıyoruz, bir an bir dijital çağ içinde yaşıyoruz evet, evet. ve yani... E ...hepsinin olması bile bunu böyle söylemek zor tabii ama çoğunun elinde de kendilerine ait tabletler, telefonlar kol geziyor... ...ya da internete <gülüyor> ulaşım bir taraftan daha da kolay gibi. Evet, bir... Biraz o rastlantı dünyasıyla da mı ilişkili acaba bu müzik e, zevkleri mi demek lazım? Ya tam da işte harita bunu anlatıyor, çekişme noktaları yani. Hmm. Dört tane aynı şarkıyı söyleyenler oldu ve bunlar birbirinden tamamen bağımsız kişiler ve işte... ...ana akım olan müzikten... ...etkilenip bir şekilde onu sevebiliyorlar. Hı hı. Bağımsız derken şey... ...bölge olarak. Evet evet bölge yani. Birbirine temas etmeyen bölgeler anlamında bağımsız. Evet. <gülüyor> bu Graph Commons... ...aricadıyla yaptığın haritalandırma da aslında... ...bu coğrafyanın üstündeki bu... ...bağları bir şekilde teşhir ediyor, ediyor yani. Evet. Bakıp yorumlamakta... ...bize kalıyor. Her, henüz... Açık değil galiba Yok, değil mi? Yok açıldı. açıldı ama mı? gittikçe detaylaşıyor. Her bir çocuğun sesini de oraya ekleyeceğim. Çocuklar hakkında işte ne söyledikleriyle ilgili bölümler var. Üstüne tıklandığında onlarla ilgili teknik bilgiler geliyor. Şu anda açık görülebilir... Davul biennelde paylaştı sanırım onun üzerinden link hı hı. adresi var. Evet baştan başla Burak diye grafik amacın içerisine girildiğinde portföyümde duruyor. Evet bir de 60 çocuk 88 bölge mi demiştin başta. Yok yani. 88 bölge, bölge 60 de. çocuk. Ee, bu bunu büyütmeyi ve devam ettirmeyi anlıyorsunuz. Evet tarifta keyifli oldu bu çakışma noktaları iç içe gitmeler tek kalan çocuklar bu gitti. Büyüdükçe daha farklı bir söz söyleyecek gibi o ağa hmm. kendi içinde bir dinamik oluşturacak... ...ve bu benzerlik ve farklılık konusundan bir çıkarım oluşabilir diye düşünüyorum. Hmm. Yani bir de sürecin kendisi de keyifli de tanımadığım yerlere gidip bir takım kişilerle tanışmak... ...bir takım ailelerin <gülüyor> beni evine davet edip bir şeyler içip sohbet etme aşamamız falan. Hmm. Bunlar hep sürecin bir parçası oldu ve hani devam edilirse a ...güncel kalıp büyütülürse daha keyifli olur diye düşünüyorum. O görüşmelerden mesela aklında tuttuğun notlar filan oldu mu hiç? Mesela bir şekilde çalışmanın bir tarafına katmayı <gülüyor> düşünüyor musun böyle bir şey? Tabii çok ileri aşamalı bir soru soruyorum şu anda ama. Ya proje ileride başka bir şeye dönüşebilir. Şu, bu aralar onunla ilgili bir fikrim var ama şu an net bir şekilde budur diyemem. Hı -hı. Ama o çocukların yaptığı seçimler ve mahallesiyle kurduğu ilişki... Ama o yaptığı seçim içerisinden kendine seçtiği o cümlenin onu bize söylemesi oradan bir şeyler çıkacak gibi sanki. <gülüyor> Ama bu her zaman için geçerli değil. Avcılarda bir mahallede bir kız bize Korece şarkı söyledi. O evde Korece dinlenmediğini biliyorum. İşte o mahallede Korece bir etki yok ama onun kendi kişisel zevki olarak oraya kaymış. Bu hepsi için geçerli bir anekdot olarak söyleyebileceğim bir şey değil ama genel olarak yoğunlukta böyle bir şey var. Aile, mahalle, kültürel bir parçayı bize Hı -hı. gösteren bir durum olabiliyor. Evet, Ve ayrıklaşan, kendi tercihini yapan çocuklar da olabiliyor. Peki sen kaydedici olarak nasıl hissettin kendini tüm bu süreçte? Genel bir geriye dönüp değerlendirirsen. Hımm. Kaybedeceği olarak işte zor zamanlar olduğu çocuklarla ilgili. Hem bulmak zordu hem bulup onları kendi mekanından çıkartıp kayıt yapacağımız mekana götürmek sıkıntılı olabiliyordu. Dönem dönem korkup korktuğu noktalar oldu çocuklar konusunda. Nasıl? İşte nasıl diyeyim? Bu yani güvenlik işte bir çocuk, Evet yani bir çocuk aşağıda oturuyordu ve projeden bahsettik. Aa ben de geleyim ben de söylerim. Evet çıktık ama yani çok da ters bir durum. Kimsenin benden haberi yok. Çocuğun ailesinin haberi yok falan. Yanlış yere gidebilir ve buna engel olacak şeyler yaptık daha sonrasında. Hı. Aile olmadan görüşmeler olmasın gibi. Hı hı. Ama genel olarak keyifli geçti diyebilirim. Evet ben aslında daha genel böyle çocukların bu işte mikrofona <gülüyor> sana He. soru soran kişiye bakışları... Bunu ee, merak Öyle anlıyorsun. çok soru değil ya. Çok onların rahat olduğu. Sadece biz, bize bir şeyler anlatmak istemelerini istedik. Ya da işte sevdiği bir şarkı varsa onun içinden bir cümle. Bir takım çocuklar cümle şeklinde düz bir şekilde okuldu. Bir takım çocuklar şarkıyı söyledi. Hı hı. Her birinin vurgusu farklıydı. İşte duymadığımız sesler de var. Çok çocuk şarkısı var. Üst üste gelen sesler var. Bunlar keyifli oldu sanırım. Evet. Bir de şey videoya da değinmem lazım sanırım. Tabii. Çünkü videonun amacı bu oluşturduğumuz seste atlı, atlı üslü ilişkiler olduğu için çocukların seçtiği kelimenin öneminden dolayı video sırf kelimelerden oluşuyor ve okunabilir bir hal sunuyor. Evet. Onu görmek bence onu görüp dinlemek daha tanımlatıyor onların ne söylediğini. Evet sesi takip etmek yani evet. biraz böyle grafik destekli daha kolay olacak gibi gözüküyor. Evet. Ama henüz bir şey yok grafik <gülüyor> sergilenmesi olmadı. Baştan başlamak işin, değil mi? Baştan başlamak sergilenmek amacıyla yapılmadı, Göstereyim. zaten. Evet. Ya işin sonunda başka yerlere gidebiliyor şu anda, ama şu anki amacını buldu. Hı -hı. ve İstanbul Bienniali paylaşım yaptığı... Proto sinema paylaşım yaptığı... Hı -hı. ...bu yılın sonunda da Liverpool Bienali ...buna uygun bir site tasarlayıp... ...orada bir paylaşım yapacak. Hmm. Büyümeli de devam edecek. Zaten evet. yeni girdiler yani. olacak yani. Evet. Biz de bu akşam sesi dinleyeceğiz aslında. Evet. Ee, baştan başlamak. Burak Kabaday bizlerleydi. Baştan başlamayı da anlatmam gerekebilir. Yani Tabii. şey olarak. Bu isim nereden geliyor. Hı -hı. Bu isim aslında... Çocuklara şarkı soruyoruz. Şarkı ritimli bir şey ve bir başlangıcı var. Hatırlaması için hepsinin baştan başlayabilir miyim Hı -hı. sorusu vardı bana karşı. O yüzden projenin adı baştan başlamak. Çocukların hep şarkıya baştan başlayıp hatırlamak istedikleri için projenin isim bağlantısı da oradan kuruldu. Peki. Şimdi sese kulak verelim. Var mı dinleyicilere bir önerim? Ee, sesi Dinlerken <gülüyor> mesela Dinler ne yapsınlar? Ya. Dinledikten <gülüyor> sonrasında belki video izlerlerse... ...sevinebilirim oradaki kelimeler bence... ...değerli, kıymetli. Peki. Sağol bırakın. Ben yoruldum hayat. Gelmiş düğme. Aç bakayım. Açılıyor internetim kötü. Değil? Yani şeyini de bilmiyorum. Devamlı. O birisini bilmiyorum. <gülüyor> Ama şeyini bilmiyorum, diğerisini... Tamam açtı! Engin yine çok aşama gidiyor. Öle kırıldı. Bitti bir. Baş tek sana. Çeli times forever frozen ne <gülüyor> <gülüyor> ya? Baba, baba mahnedesin. How you do? <gülüyor> Ben dümdüz gülümdürmüz ve Arada birbiri de... gizeme, gizeme, Ben Otursun, otur Hatır abla. Eğer bir daha olsa onunla birlikte bir gece geçiyorsun. Bekle beni burada. çekilecek mi? 15. Tamam. 15 mi? <gülüyor> baştan başlıyor ya oradan. Güneş'in havasını çok seviyorum. Kurofan oldu için. Kurofan oldu amca. Biz daha yeni öğrenmiştik eskiden.